بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulem ve Nebiyya Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden dinleyen, seyreden kardeşlerimiz, Allah subhanehu ve ta'alanın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Değerli kardeşlerim, geçen hafta hatırlayacağınız üzere Bakara Suresi'nin 10. ayeti kerimesine kadar işlemiştik. Bugün inşallah Allah subhanahu wa taala inayet ederse 11. ayet-i kerimeden ele alarak ayet-i kerimeleri incelemeye, tefsir etmeye çalışacağız ama geçtiğimiz haftayı çünkü bugünkü işleyeceğimiz ayeti kerimeyle çok yakînî bir bağlantısı olması hasebiyle, ki biz ona siyak vasıbak ilişkisi diyoruz usulde bir önceki ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Hatırlıyorsanız nifak özelliklerinden bahsederken tabii çok teferruatına girmeden nifak özelliklerinden bahsederken ee, söz ve amel tutarsızlığından bahsetmiştik ve bunun yanında da en büyük hani o kalp rahatsızlığından bahsetmiştim ya fi qulubihim maradun faza marada onların kalplerinde hastalık vardır demiştik o kalpteki hastalığın sebebinin de amellerde özellikle hevaya tabi olunduğunu söylemiştim hatırlıyorsanız. Yani kalbi hastalıklı kılan ana faktörün nedenin hevaya tabi olmak olduğunu geçen hafta ısrarla örneklerle izah etmeye çalışmıştık. Bunu inşallah şöyle bir aklımızın bir tarafına yerleşmiş olalım. Bugünkü ayet kerimeden başlayacak olursak kardeşlerim Allah subhanehu ve teala Bakara suresinin 11. ayeti celile-i tayyibesinde şöyle buyurur. Ve izâ qîl lehum lâ tufsidû fil ardı qâlû innemâ nahnu muslihûn. Onlara yeryüzünde ifsat çıkarmayın dendiği vakit onlar bilakis biz ''Bırakın ifsat edici olmayı, bilakis biz muslihun, ıslah edicileriz.'' derler. Şimdi bu her ne kadar kerim kardeşlerim, münafıkların ahvalini tasvir eden bir ayet-i kerime olsa da, bugün bizleri bağlayıcıdır. Ve bizler bu ayeti kerimelerden dert çıkarmak durumundayız. o قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَوْضِ Yeryüzünde ifsat çıkarmayın denildiği vakit. Şimdi ifsadı anlamak gerek. Onlar ne yapıyorlar ki Allah subhanahu ve teala onları ifsat etmekle suçluyor. Bilmek durumundayız. Çünkü eğer biz ifsat neyle oluyormuş kanaatı bizde hasıl olursa eğer ki bizler şöyle şöyle yaparsak demek ki ifsat edici olunuyormuş kararını kanaatini belirleyebilirsek bu fikre varabilirsek onu alır. Bugün kimin ifsat edici olduğunu veya kimin de ıslah edici olduğunu ne yapabiliriz? çok daha dakik bir şekilde tespit edebiliriz öyleyse Kur'an'ın ayetlerinin içerisinde Kur'an'ın beyni diyebileceğimiz bugüne intibak etmesi açısından çok önemli diyebileceğimiz bir ayet-i kerimedir onun için üzerinde titizlikle durmaya çalışacağız inşallah Allah onlara diyor ki ifsat etmeyin o zaman ifsat ne demek? Fesada kelimesinden türer. Maslardır ifsat. Fesadı şöyle tarif ederler. Denge dairesinden çıkan her şeye ifsat denir. Not edin lütfen. Denge dairesinden çıkan her şeye ifsat denir. Eğer ki bir şey şu şekliyle dengede duruyor da, bunun bu şekliyle durmasına bir şey mani oluyorsa o ifsat ecircidir. İfsat etmiş demektir. Fesada veya ifsat böyle tarif edilmelidir. Kur'an'ın çok ayetlerinde geçer ifsat kelimesi. Tedbür bakışıyla bakıldığı vakit kardeşlerim, ifsatın şu manada toplanması mümkün. İnsanları İslam ekseninden kaydıran her şeye ifsad denir. İnsanları İslam ekseninden kaydıran her şeye ifsad denir. Sübhanallah. Müthiş bir tarif. Şimdi bu tarifi anlamaya çalışalım. Tarif böyle. Bizler bu tefsir derslerine başlarken... Allah Subhanahu ve teala'nın inayetiyle şu şiarla çıktık yola. Eğer ki bu tefsir sadece bilgi aktarımı tefsirinden ibaret olsaydı, vallahi ben sadece bu e, fesedenin manasını vermekle ihtiva ederdim. Ama biz bu şiarla çıkmadık. Allah Subhanahu ve teala ifsat edicilerdir diyorsa, bunun şu anda yaşadığımız hayatta bir vakasının olması gerek. Birilerinin bu meselenin altını çizmesi gerek. Birileri kimlerin ifsat edici, kimlerin ıslah edici olduğunu beyan etmesi gerek. Onun için bu tarifle biz iktifa etmiyoruz. Şimdi kardeşlerim, sizlere bir soru yöneltiyorum. Elhamdülillah. Hepiniz... Can kolayla dinliyorsunuz. Yeryüzü sizce nasıl ifsat olur? Denize atılan ne bileyim meşrubat şişelerini mi kastediyoruz ifsat etmekten? He? Veya işte hava kirliliğinden mi bahsediyoruz? Hani diyor ya, "Ve iza qila lahum la tufsidu fil ard." Yeryüzünde ifsat edici olmayın derken bunu mu anlamak lazım gelir? Soruyorum sizlere kardeşlerim. Sizce yeryüzü nasıl ifsad olur? Gelin yeryüzünün nasıl ifsad olduğunu Allah Subhanahu ve Taala'nın Enbiya suresinin 22. ayetik kerimesindeki beyanından anlayalım. Bakın ifsadın nasıl olduğunu da tarif eden Allah'tır. Biz değil haa enel fakir olan ben de değil kim ki ifsadın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsa Enbiya suresinin 22. ayeti kerimesine baksın Allah Subhanahu ve ta'ala buyuruyor لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اِلٰهَةٌ اِلَّ اللّٰهُ لَفَسَدَةَ Allah Allah لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا İlahetun illallah Allah, Lafasadı. Ma şöyle buyurur Allah, eğer ki gökyüzünde ve yer yüzünde Allah'tan başka ilah olur ise eğer, hem gökyüzü hem yer yüzü ifsat olur, ifsat olurdu. Fiili mazi olarak da biter ayet-i kerime. Şimdi burayı anlamaya çalışalım. Şimdi Allah subhane ve teala'nın hitabını süzgeçten geçirelim. Allah subhane ve teala diyor ki kardeşlerim, Eğer ki Allah'tan başka gökyüzünde ve yeryüzünde Allah'tan başka ilah olur ise eğer fesada uğrardı. Şimdi hep bir ağızdan cevap istiyorum sizden. Bugün yeryüzü ifsada uğradı mı? Peki kaç tane ilah var? Değil mi? Nasıl bir ayet-i kerime ya. Subhanallah. Nasıl anlayacağız yani? Şimdi elimize birer tane soru bile anket formülü alsak ve sorsak, yöneltsek Allah'tan başka ilah var mıdır diye? Allah'a kasama ederim ki kimse Allah'tan başka ilah yoktur diye cevap verir o zaman Allah mı yalan söylüyorsun maşa bu nasıl bir iş ben bu ayeti nasıl anlayacağım iki tane ilah olursa eğer Allah'tan başka ilah olursa eğer gökyüzü ve yeryüzü ifsad olur diyor Allah oldu mu oldu bu ayeti kerimeyi aynı şu ayetteki gibi anlayacağız kardeşlerim Bismillahirrahmanirrahim وَلَنْ يَجْعَلَ lil لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Allah kafirlere müminlerin üzerinde otorite kılmaz hakimiyet vermez diyor Allah anlaşıldı mı bu ayeti kerime وَلَنْ Allahu lil لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Müminlerin üzerine kafirlerin otorite olmasına Allah müsaade etmez. Şimdi soru geliyor. Bugün Müslümanların vakası itibariyle Müslümanların üzerine kafirler otoriter mi? Peki bu ayet-i kerimeyi biz nasıl anlayacağız? Bu ayet-i kerimeyi şöyle anlayacağız kardeşlerim. Bu haber siyasıyla gelen bir ayet-i kerimedir. Allah Azze ve Celle'nin bizden talebi, Müminlerin üzerine kafirlerin asla otorite olmamasıdır. Ama olduysa bu talebe dönüşür. Yani Allah subhanahu ve teala zımnen şunu buyurur. Kafirler eğer ki sizin üzerinize otorite olduysa bunun ortadan kalkması için mücadele verin. Gelelim bizim ayeti kerimeye. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اِلٰهَةٌ la Eğer ki bugün yeryüzü ifsat oldu diyorsak, mutabıksak eğer bunda demek ki Allah Subhanahu ve Taala'dan başka ilahlar var. Öyleyse biz bugün ifsat konusunun anlaşılmasını istiyorsak kerim kardeşlerim ilah meselesini çözeceğiz. Çünkü ben biliyorum ki burada ve inanan bütün müminlere sorsak Allah Subhanahu wa Taala'dan başka ilah var mı? Derler ki hayır. Ama yeryüzü de ifsad olduysa demek ki müminlerin nazarında ilah konusu iyi anlaşılmamış. İlah konusunun anlaşılmam için kardeşler şöyle bir ayet-i kerimeyle başlamak isterim. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلٰهُونَ o gökyüzünde de ilah, yeryüzünde de ilah. Benim ilah konusunu anlaşılabilir kılmam için kardeşlerim, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dönem, dönemine gidip orayı bir seyru alem etmem gerekir. Çünkü ilahı en iyi onlar anladı. En iyi anlayanlardan bir tanesi de kimdi? Ebu Cehil'di. Ebu Leheb'di. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nübuvvetle görevlendirilir. Akrabalarını çağırır. Yemek daveti verir onlara. Der ki sizi bir kelimeye çağırıyorum amcası Ebu Leheb der ki eyyeğenim Mekke'de çıkarmış olduğun anarşi bir tek kelime yüzünden mi idi ne gerek vardı ta başından gelip söyleyeydin ya en azından anayı evladından babayı çocuğundan ayırmazdın sana bir değil bin kelime feda olsun eyyeğenim daha bakalım neymiş o Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Bakın amcasının reaksiyonuna dikkat edin. Diyor ki Vallahi bizden bin kelime iste ama bunu isteme. Niçin biliyor musunuz kardeşlerim? Konumuzla alakalı olduğu için buranın altını çiziyorum. Çünkü Ebu Lehebler, Ebu Cehiller İlah kelimesine yüklenen manayı çok iyi idrak etmişlerdi de ondan. Vallahi Ebu Lehebler, Ebu Cehiller, La ilahe illallah derken, ilahtan maksadın sadece yaratıcı olmadığını biliyorlardı da ondan. İşte bugün Müslümanların sıkıntıya düştüğü noktalardan bir tanesi burası. Eğer bugün hani ayeti kerimeyle hep bağlantı kuracak olursak gökyüzü ve yeryüzü ifsat olduysa ve eğer ki bu, bunun nedeni birçok ilahın varlığıysa hiçbir mümin ilahtan maksadın yaratıcı olduğunu kabul etmez. Ama bugün kardeşlerim ilah kelimesine eğer biz egemenlik, hakimiyet öyle değil mi? otorite yöneten manasını yüklersek bugün birçok Müslüman kardeşimizin bu konuda bir gaflet içerisinde olduğunu söyleyebilir miyiz evet işte yukarıdaki ayeti kerimeye ve oradaki ilah manasına eğer ki Allah Subhanahu ve Taala'nın dışında birileri egemenlik yapacak olur ise eğer Gök yüzü ve yeryüzü ifsat olur manası çıkar. Vallahi kardeşlerim, esefledir ki üzülerek ifade ediyorum ki bugün bizi Allah Subhanahu ve Taala'nın gayrısında her şey yönetiyor. Ama la ilahe illallah demek Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin anladığı gibi olmalıdır. Bir kimse la ilahe illallah'ı iddia eder ve bunun ardında durursa şunu demek ister aslında ben Allah subhanahu wa taala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerinin dışında hiçbir şey kabul etmiyorum. İşte vallahi eğer müminler buna riayet ederse ne Allah Subhanahu ve Teala'nın göğü ne de arzı ifsad olur. Vallahi ölçü böyle olmalıdır. Bunu gelin Khabab ibni Arat radıyallahu anh'dan öğrenelim. 1400 sene önce bir kelimeyi tevhidin savunulması nasıl yapılırmış bize öğretmiş. Bize şiar olmuş Habbab İbni Eret radıyallahu an 1400 sene önce Bugün biz de söylüyoruz La ilahe illallahı Bugün kime sorsak dese ki Allah'tan başka ilah var mı Der ki vallahi yok Ama yer ve gök eğer ifsad olduysa Bu var manasına gelir Demek ki biz ilahı Kabbab İbni Eret gibi anlamamışız Allah bize Kabbab Gibi anlayış nasip etsin Habbab İbni Eret, rivayetlere göre yedinci Müslümandır. Çakı gibidir. Ummu Emmer onu köleyken alır yanına. Ona demirci, demirci ustası olmayı öğretir. Tabi seneler sonra usta olur. Habbab İbni Eret radıyallahu an İslam'ı seçtiğini duyunca Ummu Emmer... Bütün akrabalarına haber salar. Der ki onu dininden Dönesiye kadar linç edin. Akrabalara gelir kardeşlerim. Soru aynen şöyle. Kaynaklara bakabilirsiniz. Eziyet etmeden önce diyorlar ki biz duyduk ki sen artık hayatın düzenlemesini Allah'a vermişsin. Allahu akber. İlahi anlamış. O ilaha yüklenilen manayı anlamış müşriğin ileri gideni azılısı diyor ki Allah'a yer vermeyeceksin bundan sonra. Senin hayatını Allah düzenlemeyecek. <gülüyor> Habab ibn Arad der ki vallahi hayır. Ömer radıyallahu anh'ın rivayetinden öğrenelim. Habbab İbni Eret radiyallahu anhı nasıl eziyet çektiğini Der ki Ömer Vallahi ben Onun sırtı kadar Harap olmuş bir sırt görmedim Dağlamak var ya ateşle Onun sırtı kadar dağlanmış Bir sırt ömrümde görmedim der Ömer Habbab İbni Arata sorar Ömer radıyallahu an. Der ki ya Habbab eziyetlerinden bir tanesini anlatır mısın? Der ki kabab, Allah'ın tek ilah olduğunu inkar ettiğimde benim sırtıma o kadar ısıt sıcak demir böyle eziyet ettiler ki vallahi ben düşen yağ damlalarından ateşin söndüğüne şahit oldum. Allahu akbar. Nasıl bir eziyet ya? Karşılığında ne biliyor musunuz? Sadece Allah'ın hayatını yönetmesini inkar etmesi beklenmiş. Bugün biz Müslümanlar bu manada ilahı anlamış bir anlaş anlamış miyiz? Vallahi bir soru işareti. Kabbabimle arat Medine'de zengin olur. Daha ilginçine geliyorum. Altının çizilmesi gereken noktaya geliyorum. Nasıl bir duruş, nasıl bir anlayış, nasıl bir mentalite subhanallah. Bir ilaha teslimiyet, bir ilah manası böyle mi anlaşılır? Evet. Medine'de zengin olur Habbab radıyallahu an. Az İbni Vali gelir. Habbab İbni Eret'te çok miktarda ödemesi vardır. As ibn Walîye gelir, Khabbab ibn Arad der ki şu alacaklarımı ver. As ibn Walî der ki veririm, veririm bir şartla. Allah ve Resulünü hayatından kovacaksın. Subhanallah. Senin hayatında Allah ve Resulünün yeri olmayacak. Khabbab ibn Arat ayağa kalkar. der ki vallahi çok ilginçtir ya vallahi ne ölümümden önce ne de kabirden dirildikten sonra senin dediğin asla olmayacaktır Allah benim hayatımı her daim yönetecektir bir insanın ölümünden sonrası böyle bir muhasebeye tutulması mümkün mü yani ölümden sonra para isteyecek ne bileyim. Orada iş bitmiş olacak. Ama anlasın diye böyle cevap veriyor kabab. Ne ölümümden önce ne de kabrimden dirildikten sonra senin dediğine bende yer yoktur. İşte ilah eğer böyle anlaşılırsa kardeşlerim yeryüzünde ifsat olmaz. Çünkü hatırlayın. Bir önceki ayet-i kerimede hevadan bahsetmiştim. Şimdi ben doğruyu bilen kim? Allah. Kulları için dareyn saadetini tanzim eden kim? Allah. Ama biz Allah'a yer vermiyoruz. Biz Allah Subhanahu ve Taala'nın hayatımızı tanzim etmesine müsaade etmiyoruz. Eferâeyte men itteheze ilâhehu hayâh diyoruz. Havasını ilah edineni görmedin mi? Vallahi gördük ya Rabbi. İşte biz bugün hevasını ilah edinenlerin senin arzını senin göğünü nasıl ifsad ettiğini gördük ya Rabbi. Bugün şahit oluyoruz. Göğün ve yeryüzünün hevası, hevasını ilah edinenler tarafından nasıl ifsad edildiğine şahit oluyoruz. İşte Allah böyle hitap ediyor. Diyor ki ve ida qila lahum la tufsidu fil ard. Allah'ın yeryüzünü ifsad etmeyin. Kardeşlerim bugün bu salondan istirham ediyorum. Bunu anlamış olarak çıkalım. Yeryüzü nasıl ifsad edilirmiş? Allah Subhanahu ve Taala'ya Allah'ın mülkünde söz hakkı verilmezse eğer yeryüzü ifsad edilmiş olur. Çünkü bu Allah subhane ve mülkünü düzenleme hakkı Allah'a aittir. Beşere değil. Daha yarınını görmekten aciz olan bir beşer hayatını nasıl tanzim edebilsin ki? Onun için eğer biz bugün bir ifsattan bahsedeceksek, bahsediyorsak bu birden çok ilahın var olduğunun delaletidir. Hangi manada ilah? yaratıcı değil ha az önce söylediğim gibi hükmetme manasındaki ilahın çokluğundan kaynaklanmaktadır öyleyse kardeşler biz bugün bu ayeti kerimeden nasıl bir ders çıkaracağız Allah subhanehu ve Taala'dan başka Allah'ın mülkünde söz sahibi kimse olmayacaktır bunun için uyanışa geçilecektir bugün eğer Allah'tan başka Söz sahibi olanlar varsa ki eğer var onun karşısında dimdik durmak gerekir. Vallahi onun karşısında biz duracağız. Eğer bu ayeti kerimeden biz bugün dışarıya çıktığımız zaman bu manaları hayatımıza geçiremiyorsak sadece ayeti kerimeyi kıraat etmiş oluruz. Başkası değil. Onun için Allah bizi ifsat edenlerden kılmasın. Ayet-i Kerime'nin kardeşlerim, ikinci bir boyutuna geçmeden önce İbn-i Cerir Taberi'nin çok güzel bir ifsat tarifi var, paylaşmak isterim. Der ki, Allah'ın farzlarını yerine getirmemek, yasakladığı şeyleri yapmak, yeryüzünde fesat çıkarmaktır. Subhanallah. Bugün Allah'ın helalleri haram, değil mi kardeşlerim? Allah'ın haramları helal, değil mi kardeşlerim? Bugün Allah'ın hayrısında herkes hükmediyor değil mi kardeşlerim? İşte İbn -i Cerir Taberi'nin tarifi de bizim söylediğimizi gayet açık bir şekilde destekliyor. Vallahi bugün ifsadın tek bir nedeni var. O da hayatımıza Allah Subhanahu ve Taala'nın hakim olmasıdır. Peki bize bu manada sorumluluk yüklenmemiş midir? Allah'a kasem ederim ki yüklenmiştir. Muslihlerden olmak gerekir. Bunu manada kolları sıvamak gerekir. Çünkü Allah bize bu konuda hesap soracaktır. Ayet-i Kerimen'in kardeşlerim ikinci kısmı var daha. Allah onlara öyle diyor ya: O idaqil alhum la tufsidu fil ard, قالوا إنما نحن muslihûn Allah onlara ifsat edici olmayın diye bir hitapta bulunduğu zaman hemen reaksiyon gösteriyorlar. Diyorlar ki bilakis biz ıslah edicileriz. Şimdi Allah subhanahu wa taala kardeşlerim münafıkların üzerinden bize Allah muhafaza ıslah edici olma gayreti içerisindeyken ifsad edici olmak gibi bir tehlikeyle karşılaşabileceğimizi bizlere hatırlatıyor. Şimdi kardeşlerim, ifsad etmek neydi? Allah azza ve celle'nin emrine muhalefet etmek demekti. Ne tarifi bu? Islah etmek ise Allah'ın emrine muvafakat etmek demektir. Bir kimse eğer bugün çıkıyor ve ıslahatçı olduğunu iddia ediyorsa ölçü belli. Mikyas belli. Alacağız, onu yaptığı amelinin yanına koyacağız. Allah Azza ve Celle'nin emrine muhalefet mi etmiş, muvafakat mı göstermiş? muvaffakat gösterdi ise, başım gözüm üstüne, o kardeşimiz ıslahatçıdır. Ama Allah subhanehu ve Taala'nın emrine muhalefet etti ise, muhalefet ederek ıslahatçı olduğunu iddia ediyorsa, vallahi o kardeşimiz, o çalışan kardeşimiz, çalışan kardeşlerimiz ıslahatçı değildir. Çok ciddi ve tehlikeli bir mesele. Bilmeden öyle değil mi? Bilmiyoruz. Bilmeden ıslahatçı olduğumuzu zannederek ifsat etmenin mümkün olabileceğine haber veriyor Allah. Allah bizi bu gafletten muhafaza buyursun. Nifak nifaki bir özelliktir. Münafıkların çokça yaptığı bir iştir. Bir örnek vereceğim. Canlanması adına. Belki siyasi bir örnek ama yerinde olduğunu düşünüyorum. Hani ıslahatçı zannedip de ifsat ettiklerine örnek olması adına. Kardeşler bugün Suriye'de mübarek bir devrim var. Doğru mu? Allah hayırla ikmal etsin bu devrim inşallah. Hilafetle taclandırsın Rabbim. Ama bir de otel devrimcileri var değil mi? Neyi kastediyorum otel devrimcilerinden? Ne yapıyor onlar? Kardeşlerim ıslah etmeye çalışıyorlar öyle değil mi? Guya Müslümanların faydasına Suriye'de hayırlı bir iş yapmaya çalışıyorlar. Yaptıklarını zannediyorlar değil mi? Bizim ölçümüz neydi? Allah Azze emrine muvaffakat mı gösteriyor, muhalefet mi ediyor? Bakacağız. Objektif bir nazarla bakacağız. Diyorlar ki Suriye'ye biz özgürlük getireceğiz. Biz rejimi ekarte edeceğiz. Yerine demokrasiyi getireceğiz. İyi. Ben hemen ölçüm belli. Demokrasiye Allah Azze ve Celle'nin emrine muvafakat gösterip göstermediğini mikas ediyorum. Ve vaka bana haykırıyor. Diyor ki demokrasi haram. Sen nasıl olur da ıslahatçı olduğunu iddia edebilirsin. Allah demokrasinin deyesinden razı değil ki. Sen nasıl ıslahatçı olduğunu iddia edebilirsin. Vallahi bu ifsadın ta kendisidir. İste, ıslahatçı olduğunu zannedip ifsat edenler böyle olsa gerek. Allah bize uyanıklık ihsan buyursun. Islah etmek niyetiyle hakiki manada muslih olabilmeyi nasip kılsın. Amin deyin kardeşlerim inşallah. Tabi bu söylediğim kolay mı? Muslih olabilmek kolay mı? Muslihîlerden olabilmek kolay mı? Vallahi değil. Bunun habercisi Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bedal İslamu gariban ve seyaud İslamu gariban. Tûba lil-gurabâ. Tûba lil-gurabâ. Tuba lil ghuraba men el ghuraba ya Resulullah Diyor ki İslam garip başladı garip dönecek ve seyaud İslamu gariban Tuba lil ghuraba gariplere müjdeler olsun diyor Allah'ın Resulü Allahu ekber Sahabeler ayağa kalkıyor. Vallahi bugün Allah'ın Resulü böyle bize seslenseydi, biz de kulak kabartırdık. Derdik ki, ya Resulallah, menil guraba. Bize de de, ki biz bilelim garipler kim ya Resulallah. Biz de onlardan olalım. Olmak için gayret gösterelim. Allah'ın Resulü cevap verir. الَّذ۪ينَ يَسْلِحُونَ Allah ne kadar zor bir iş değil mi? Diyor ki insanlık ifsat etmeye çalıştıkça onlar ıslah etmeye çalışır. Hadis anlaşıldı mı kardeşlerim? Şimdi sizlerden bir ricam var. İslah etmeyi ve ifsat etmeyi tarif ettim. Sizce bugün kardeşler en büyük ifsat ne olsa gerek? Allah subhanahu wa taala'nın Allah'ın mülkünde sözünün geçmiyor olması, gelmiş ve geçmiş en büyük ifsattır. Altına imzamı atarım büyüğü yok. Peki ikinci soru geliyor kardeşler. Doğru cevap geldi. ikinci soruya bakalım doğru cevap gelecek mi? Peki en büyük ıslah hareketi ne olsa gerek? Allah Subhanahu ve Taala'nın mülkünde Allah Subhanahu ve Taala'ya tekrar söz hakkı vermektir ne mutlu kardeşlerimize ki Allah Subhanahu ve Taala'ya söz hakkı vermek için ıslahçı olmaya çalışanlara onlara selam olsun bizden Allah'ın rahmeti, bereketi mağfireti ve selamı muslihlere olsun Allah'ın mülkünde tekrar Allah'a söz vermek için hayatını ortaya koymuş muslihler olsun. Vallahi en büyük ifsat odur ve en büyük ıslah hareketi de budur. Allah'ın Resulü'nün müjdelediği ıslahçılar bunlardır işte. Allah Subhanahu ve Taala Resulü'nün müjdelediği gariplere bizleri ilhak eylesin. Kardeşler ayet kerimede Subhanehu ve Teala اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسُودُونَ وَلَا la يَشْعُرُونَ Onlar bilakis ifsat edicilerdir ama bunun farkında değillerdir diye ayet kerimeyi 12. ayet kerimeyi noktalar. Yani bilinçsizce ifsat ettiklerini söyler Allah. Kardeşlerim 13. ayet-i kerimeyle devam edelim inşallah. Allah subhanehu ve teala Allah Allah ciddi bir hastalık ya Allah muhafaza buyursun diyor ki Allah subhanehu ve teala onlara insanların iman ettiği gibi iman edin dendiğinde biz bu safihlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz? biz onlar gibi iman etmeyiz. Sefih diyor değil mi? Şimdi öncelikle müfessirlerin burada insanlardan kimi kastettiğini anlamaya çalışalım. O iza ki lahum aminu kemaa amana insanların iman ettiği gibi iman edin onlara dendiğinde o münafıklara biz o sefihler gibi iman etmeyiz diyor ya. Hem o sefihlerden hem de o iman edenlerden kasıt Medine'de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği risalete iman eden herkesi kapsar. Ensar ve muhacirinin komplesi yani. Şu bir hastalıktır kardeşlerim. Bugünkü dersimizden bu ayetten de biz kendimize bunu mal edeceğiz inşallah. Sadece münafıklarda kalmayacak yani. Nedir o? Hakir görmek. Küçük görmek o sefihler gibi diyor, bizi iman etmeyiz. Sefih ne demek? Araplar der ki, sevbun sefihun. Basit elbise. İşe yaramaz elbise der Araplar mesela. Onlar da biz, o insanlar gibi iman edin dendiğinde, o insanlardan kastınız şu basit şeyler mi? Şu, Şu insanlar mı? Aynen böyle bak. El hareketin bile beden diliyle küçümsemeye delalet eder. Şunlar gibi yani. Şunlar gibi mi anlayacağız? Ha, aynen öyle. Çöl faresi, ayak takımı. Bu bir hastalık. Bu bir hastalık. Abi, hatta Allah subhanehu ve teala ayetin kerimesinin devamında diyor ki sefihin kendileri onlardır ama bunun farkında değillerdir. Ama bu küçük görmeyi resmetmek adına veya onu bize müsaadenin de Hubeyb radıyallahu an tarif etsin. Oturmuş 1400 sene önce bize Hubeyb radıyallahu an İbni Ati bize onların Müslümanları nasıl küçük gördüğünü bize resmetmiş. Hubeyb radıyallahu an kimdir kardeşlerim? Hubeyb radıyallahu an Haris İbni Amir Mekkelilerin azılıları olan, müşriklerin azılıları olan Haris İbni Amir'i Bedir'de katleden sahabedir. Bu Haris'in kardeşleri vardır. Bedir'de onu katledenin Hubeyb radıyallahu an olduğunu duyunca bir kin beslerler ona. Öyle nefret Büyür de büyür. Hani Hint'te Hamza'ya beslemişti ya radıyallahu An Aynı öyle bir kim beslerler. Uzatmıyorum kardeşler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretin dördüncü senesinde Mekkeli müşriklerin ne yaptığını tespit edebilmek için on kişilik bir grup gönderir. İçlerinde Hubeyb de vardır. Uzatmıyorum. Esir düşerler. Hubeyb radıyallahu anh'ı Esir alınca hemen Haris bin Amir'in kardeşi Huceyre götürürler. Derler ki buyur, senin kardeşin katili Hobeyp. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Birazdan Hobeyp ve o Huceyr'in Huceyr'in Müslümanlar nasıl küçük gördüğünün bir hikayesi var. Hep bu nazarla bakmışlar kalıcı olsun diye böyle bir örnek seçtim kardeşler. Hüceyir Hübeybe der ki seni bir şartla bağışlarım. İslam dininden döneceksin. Dönmez. Der ki İslam size ne getirdi ki böyle hayatınıza mal olsa bile İslam'dan vazgeçmiyorsunuz. Diyor ki Hübeybe sen diyor bir şeydin yani böyle az önce söyledim ya şu takımdandın yani ha? sen bunlardandın siz bizim, bizim gözümüzde sefihdiniz Bilal de öyleydi değil mi? Allahu Ekber Efendisi ne derse harfiyen yapan bir Bilal varken La ilahe illallah ikrar ettikten sonra onun bir dediğini dahi yapmayan Bilal meydana geldi. Köle oldu efendi. İslam'ın efendisi. Siz diyor böyleydiniz. Diyor ki o oh Hüceyr siz böyleydiniz. Hübeyeb diyor ki vallahi öyledir. La farka beynel la abdi ve seyyid illa takva. Allah'ın Resulü'nden öğrenmiş bu hadisi. Bizim efendiyle köle, köle arasında takvadan başka farkımız yoktur. Bu ölçüyü öğretmiş İslam. Diyor ki Hüceyir çok ilginçtir. Dönüyor o başında da şey sallayan var bir tane ne o? Yelpazeyle onu serinleten kölesi var. Diyor ki Hübeyb sen şimdi diyor sizin İslam'ın şunu mu getirdiğini iddia ediyorsunuz şu benim serinlememi sağlayan köleyle onun hayatını idame ettiren hızıklandıran emir veren istediğini yaptıran ben Hüceyr bir mi olacağız diyor ki vallahi öyle işte bakın onlar Müslümanları hep böyle gördüler hep böyle sefih takımı olarak gördüler ama Hübeyb bu. Nerede ve nasıl cevap vereceğini çok iyi bilir. Hani demişti ya, aynı şekilde Hüceyre, Vallahi La erda en yusabe Muhammedin, bi şevketin ve ane salim bi ehli. Vallahi ehlim ve ben selamette iken, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, bir dikenin dahi batmasından razı gelmem. Vallahi bunu diyen Ubeyb'dir. İşte aynı Ubeyb cevap verir. Der ki, böyle vakarla, der ki siz var ya siz, kendini üstün görüp, dikkat edin ha buraya, bu sözü hepimiz ezberleyelim. Çünkü şu yaşadığımız vakada da, günümüzde de, Aha bu tiplemelerden çoklarca var. Diyor ki kendini üstün görüp Hubeyb cevap veriyor Huceyre'ye. Diyor ki kendini üstün görüp diğer insanlara hakir gören, aşağılayan, sefih takımı addeden, senin gibi böbürlenen zevatları bugüne kadar gelmiş ve geçmiş zevatları dirilsen Vallahi Mekke'ye sığmaz. Allahu akbar. Bugün bunlardan çok mu kardeşler? Sayısız yok. Bakın bu ayet bize bir ölçü öğretiyor. O da ne? Biz kibirlenmeyeceğiz. Biz kimseyi hakir görmeyeceğiz. Çünkü hani ayette de diyor ya esas sefihler onlardır kişiyi üstün kılan imandır iman Bilal'den bahsettik az önce radıyallahu anh Köle, efendisinin emrettiğinin dışında hiçbir şey ifade etmeyen Bilal nasıl olur da efendi olur ya ha? nasıl olur da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o mescide gelmediği zaman Aranır vaziyette bir insan olur. Vallahi bu İslam'ın güzelliğidir. Ve bu ancak akılla mümkündür. Esas sefih kim biliyor musunuz? Akletme metoduna sahip olmayanlar. Bunu söyleyen Allah'tır. Biz ne çıkaracağız bu ayeti kerimeden kardeşlerim? Hakir görmemeyi çıkaracağız. Hani bugün çok özür diliyorum. Tenzih ederim. İstisna kılarım. Öyle hayırlı alimlerimiz, öyle hayırlı öncülerimiz de var şüphesiz. Ama bugün maalesef sadece önü kalabalık olan insanlar bugünü revaş revaç görüyor değil mi? Onların sözü dinleniyor. Biz de hak adına sesimizi onlara doğru yükselttiğimiz zaman... Şu olayla karşılaşıyoruz. Siz bilmezsiniz. Biz onca üniversite okuduk. Halbuki vallahi Allah katında değerli olan sadece ve sadece her yerde ve her zaman hakkın savunucusu olmaktır. Bilal'i Bilal yapan sadece ihlasıdır. Yazın bunu bir yere. Bilal alim değildi. Vallahi değildi. Bilal, Abdullah İbni Mesud gibi müfessir de değildi. Hiçbir zaman olmadı da. Ama bak ben 1400 sene geçmiş yarım saatlik konuşmamın içerisinde 10 kere Bilal'den bahsettim. Niçin? Bilal'i Bilal yapan sadece ve sadece Hak'taki samimiyetidir. Allah bize o samimiyeti ikram buyursun. Hani böyle hakka boyun bükmek, hakir görmemek, aşağılamamak dedik ya, ders çıkarmamız gerekir dedik ya, işte öyle bir alimden size örnek verip, bugünkü inşallah tefsir dersimizi nihayete erdirelim. İbni Hacer rivayet eder kitabında, Basra'nın zamanın Basra kadılığını yapmış Ubeydullah İbni Hasan Hasan'ı Amber diye bir alim vardır Basra kadısı yapmıştır diyorum lütfen dikkat edin cami imamı değil namaz kıldıran bir memur değil koskoca Basra'nın kadısı bu kendisine mesele geliyor İntikal ediyor. Basra halkının meselesini çözen bir alim bu. Başkası yok. Üzerine söz söyleyebilecek fıkıh otoritesi yok. Öğrencisi Abdurrahman İbni Meliki diye bir öğrencisi vardır. Mecliste otururlar. Birisi cenaze yeridir ha, böyle çok kalabalık. Cenaze yerinde bu şeyhe Basra kadisi olan Ubeydullah'a soru sorarlar. Derler ki şöyle şöyle oldu, şöyle şöyle oldu, işte filan filan. Bunun hükmü nedir? Basra Kadısı hükmü verir. Aradan yarım saat geçer. Öğrencisi Abdurrahman kulağına eğilir der ki Yanlış hüküm verdiniz üstadım. Allah-u Ekber ya. Bugün bizim bunu tasavvur etmemiz ne kadar güç değil mi? Kim bilir? Hocam bilir. Hocam dediyse doğru söyledi. Ha? İslam'da yok böyle bir anlayış. Hemen orada üstadım eğiliyor. Diyor ki şöyle olması gerekirdi. Ve o meclisten ayrılıyorlar. Meclisten ayrıldıktan sonra, dikkat edin. Bir saat sonra Şeyh veydullah'ın Basra Kadısı'nın, özür diliyorum, çok özür diliyorum. Öğrencisinin kapısı çalar. Birçok isim geçtiği için, hakkınızı helal edin. Toparlamakta zorlanıyorum. Abdurrahman yani, öğrencisinin bir saat sonra kapısı çalar. Kim olsa iyi, Basra adısı. Ravi diyor ki bunu söylediğinde ki öğrencisidir bunu anlatan başı öne eğikti. Allahu akbar. Aynen ifadeler kendisine aittir. Şöyle diyor öyleyse ben küçülmüş olarak sözümden dönüyorum. Çünkü bana hakta kuyruk olmam batılda baş olmaktan daha sevimlidir. Allah benim söylediğime şahittir. Allah akbar. Allah bize ve bizim başımızdaki alimlere bu hassasiyeti ve anlayışı ikram buyursun. Düşünebiliyor musunuz? Öğrencisidir. Basra kadısıdır. Her gün önünde diz çöktüğü öğrencisinin kapısını çalar. Boynu bükük bir şekilde diyor ki ben Boynumu büktüm. Ve bu vaziyette sana geldim. Hakta diyor kuyruk olmam vallahi diyor batılda baş olmaktan bana daha sevimli gelir. İşte bu ayet var ya az önce söylediğim sefihlik meselesi hakir görme meselesi kibirlenme meselesi bu ayet ancak böyle anlaşılır. Allah bizlere böyle anlayışlar nasip buyursun kardeşlerim. Ben inşallahü Rahman bu vesileyle sözlerimi noktalamak istiyorum. Her zamanki yaptığım dua kardeşlerim ve inşallah her zaman da yapacağım dua. Artık sizler de ezberlemişsinizdir ümit ediyorum. Allah Subhanahu ve Teala bana söylediklerimle sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip eylesin. Allah bizleri katında mahcup etmesin. Rızayı ilahisine mazhar olanlardan eylesin inşallah. İnşallah bugün, şimdi benim sohbetimin hemen ardından 28 Recep münasebetiyle yani hilafetin ilgasının 93. seneyi i devriyesi münasebetiyle çok kısa bir gösterimimiz olacak inşallah. Sizlerden istirhamımız bunu seyretmenizdir. Ben inşallah sizlere selam ediyorum, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ve sizleri gösteriyle baş başa bırakıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. <Gülüyor>